zikrül ölümü hatırlamak ölümü anmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere sürekli dünya tatlarını dünya lezzetlerini yerle bir eden ölümü çokça hatırlamamız gerektiğini sizlere nakletmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "Ekseru min zikri hadi mulazzat." Lezzetleri, dünya tatlarını, zevkleri yerle bir eden Ölümün anın çokça zikredin, çokça anın, çokça hatırlayın. Çünkü insan dünyaya gelen, dünyada yaşayan her nefis ne yapacak? Bu tadı tadacak. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurmakta. Ondan sonraki hayat gerçek hayat, ondan sonraki hayat asıl hayat. Ancak insanoğlu Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere bel tufirunel hayate'dunya Bilakis sizler ne yapıyorsunuz? Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Wel tu sirun el Wel tu sirun dünya, ve in al akhirata ve abqa. Ancak ve <gülüyor> al akhirata khairun ve abqa. Ahlatsa dünyadan daha hayırlı, şüphesiz bir şekilde. Bu abqa. Evet değil. Dünya hayatı gibi değil. Dünya hayatı tatlarıyla acılarıyla böyle ne bulmakta, yaşamakta ve ardından herkes bu dünyadan ayrılmakta. Hadislerden ilk hadise geçmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın omzuna ne yapıyor? Tutuyor. İbn Ömer diyor ki: "Ahadha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi man kibayya." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu. Aleyhissalatu Vesselam'ın en büyük öğretici, en büyük eğitici olduğunu biliyoruz. Bugün psikologlar bugün bu eğitme ve öğretme işleriyle ilgilenen insanlar baktıkları zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün insanlığın modern bilimlerle ulaştığı birçok araçları kullandığını kabul ediyorlar, görüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman sahabeye bir şey öğreteceğinde elinden tutuyor, kimi zaman bindiği bineğe bindiriyor, kimi zaman omzundan tutuyor. Bu şekilde ne yapıyor? Bir şey öğreteceği kimsenin dikkatini, intibahını kendisine çekiyor. Abdullah ibn Ömer de diyor ki, bakın hatırlıyor olayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, omzundan tuttu. Ve dedi ki, Kun fiddunya ke enneke garibun ev abiru sebilin. Dünyada bir garip gibi ol ya da bir yolcu gibi ol. Ne demiştik gariple yolcu arasındaki fark neydi? Garip, bir yere gelen, o yerde az da olsa konaklayan. Yani bir yerden gelmiş, oraya yerleşmiş, yabancı kısa bir süre kalacak ve gidecek. Yahut abir-u sebilin. oradan uğrayan, oradan geçen yolcu. Yani ikisi de nedir? Dünyada bizlerin olması gerektiği şekil, tavsiye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle Diyor, diyor ki, ya diyor bir yabancı gibi ol. Nasıl ki yabancı geldiği zaman, bir otele gittiği zaman yahut bir misafir olduğu zaman ne yapmaz? Oradaki her şeyin tam anlamıyla beş yıldızlı olmasına, her şeyin mükemmel olmasına bakmaz, aramaz. Çünkü niye? Der ki zaten yarın, zaten öbürsü gün gideceğiz. Değil mi? Dünya onun, yani o, oradaki kaldığı o oda olsun, o misafirhane olsun, o mekan olsun, onun için nedir? Bir uğrak yeridir. Oradan ayrılıp gideceği için de pek umursamaz. Hedefe yoğunlaşmıştır o kimse. Çantasını bile çok dağıtmak istemez. Çünkü nereye ulaşacak? Hedefe ulaşacak. İşte aleyhissalatü vesselam biz Müslümanlara, biz ümmetine dünya ile olan ilişkimizin bu şekilde olmasını tavsiye ediyor. Yani dünya ile olan ilişkimizi hangi ölçüye göre, hangi teraziye göre oturtmak istiyoruz. veya oturmak zorundayız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah ibn Ömer'e öğrettiği bu ölçüyle. Dünyada bir garip gibi ol yahut bir yolcu gibi ol. Ondan dolayı bakıyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerinde yatıyor. Kalkıyor. Hazreti Ömer görünce duygulanıyor. vesselam yani diyor ki işte Kisra'lar melikler, krallar saraylarında yaşarken sen burada hasır üzerinde yatıyorsun. Yüzüne hasırın izi çıkmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bırakın dünya, onların olsun. Ahiret bize yeter. Çünkü dediğimiz gibi hedef belli, ahiret. Oraya odaklanma sağlanmış. İbadetler, ondan sonra e, emri bir mağruf, davet, her şeyin bir neyi var? E, hayır beklentisi var. Salih amellerle sahabeler ne yapıyor, yarışıyor. Ama günümüz dünyasında baktığımız zaman ahirete olan ayırdığımız vakit çok az. Bulamıyoruz, vakit bulamıyoruz değil mi? Yani Kuran Kur okumak için ayırmış olduğumuz vakite bakıyoruz. Birçok kimse şöyle kendine bir döndüğü zaman, baktığı zaman diyor Allah Allah ya. 10 gün geçti hala elime Kuran alamadım. İşte geze namazı kalkıp kılamadım. Aylar oldu, vakitim yok. Eve geç geliyorum, çalışıyorum, yoruluyorum. Sabah aynı şekilde erken gidiyorum. Oruç, nafile oruçlar. ya En son Ramazan orucunu tuttuk işte, farz orucunu. Ondan sonra daha oruç tutamadık. Bakıyorsun ki bir yoğunluk içinde insan yoğrulup gidiyor. Nereye gidiyor? İnneke kâdihun ilâ rabbike kethan femulâkîh. Sen Rabbine doğru gidiyorsun. Mezara doğru gidiyorsun, toprağa doğru gidiyorsun. Dünyadaki ilken bu olacak. Kun fiddunyâke enneke garibun, ev'âbiru sebilin. Ve kânebnu Amr radıyallâhu Anhum'a yekûlû Abdullah İbni Ömer de bu nasihetten sonra kendine şöyle bir kural koyuyor diyor ki ila emseyte fe la tentziris sabah ila emseyte fe la sabah gece olduğu zaman ne yapma sabahı bekleme çünkü böyle bir garantin böyle bir elindeki elinde böyle bir şey yok fa ila asbahte fe la sabahladığın zaman sabaha çıktığın zaman uyandığın zaman fe la tentziril akşamı bekleme yani aramızdan her gün birileri sabah evden çıkarken ne yapıyor? Hanımına diyor ki akşam şu yemeği yap diyor. Adam bakıyorsun ki akşam eve dönmemiş. Bir yerde ölmüş kalmış öyle değil mi? Duyuyoruz bunları yani. Buradaki bir birçoğumuzun da belki başına böyle bir ölüm gelecek. Aynı şekilde adam bakıyorsunuz gecelemiş, amına gitmiş. Yarın sabah randevulaşıyor diyor ki sabah diyor şurada buluşalım. Oranda öğleşti arkadaşı. Orada onu bekliyor. Gelen giden yok. Bir de haberini alıyor ki adam ne yapmış. Aniden ölmüş. Hani ya randevular, hesaplar, bankadaki havaleler onu alacaktı, bunu satacaktı, bunu verecekti. Öyle değil mi? Bunlar ne oldu? Bunların hepsi birden kesildi gitti. İşte Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِّرِ السَّبَاهِ وَا اِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِّرِ Sabaha çıktığın zaman sakına. Akşamı bekleme yani. Akşama çıkacağını garanti etme. O zaman ne yapıyorsun? Alimler diyor, ya, her kıldığın namazı ne olarak kılıyorsun? Son namazın gibi kılıyorsun. Nasıl olur o zaman son namaz? Nasıl olur son namaz? Huşu içinde olur, tadil erken olur, acelemesin, koşturmasın, değil mi? Birisi anlatıyor, hapise girmiş. Tabi hapiste namaz kılmasına izin verilmiyor. Gözleriyle namaz kılıyor hapiste. 3 ayda bir, 5 ayda bir, 6 ayda bir ailesiyle görüşmesine izin veriyorlar. Bir gün olarak o bir gün içinde de ne yapıyor? Odaya girer girmez hemen başlıyor namaz kılma ve şunu söylüyor: 6 ay uzun süre zaman zarfından sonra tabii namaz kılamayınca kendisine namaz kılma ruhsusuyla, secdesiyle namaz kılmasına izin veriliyor. İzin veriliyor derken ailesiyle kaldığı için kapalı bir odada kimse görmediği için karışmıyor. Söyledi sözü oluyor. Bir daha böyle bir şekilde namaz kılacağımı hiç zannetmemiştim, zannetmiyordum yani. O kadar değerli yani o namaz onun için. Evet çünkü niye? Artık gözüyle kıla kıla, ima ile kıla kıla ne yapmış? Ee, özlemiş namazı. Siz de eğer gerçekten sabah uyandığınız zaman, akşamın garanti olmadığını bilerek, bunu sindirerek hayata adım atarsanız bakıyorsunuz ki, yani gözler harama gitmiyor, ayaklar harama gitmiyor, dil... Harama gitmiyor. Dil zikirle meşgul oluyor. Namaz, son namaz gibi oluyor. Kur'an okumadığı zaman Kur'an okuma hırsı gayreti doğ doğuyor. İşte bu çok önemli bir nasihat arkadaşlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın nasihati çok önemli. Yoksa dünya her geçen gün süsüyle, zinetiyle bizim artık evlerimiz değil kalbimize girmeye başladı. Değil mi? Herkes artık dünya güzellikleri peşinde koşuyor. İnsanlara bakıyorsunuz alışveriş merkezlerinde ne yapıyorlar? Akın akın alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Oralarda daha çok güzel yaşayabilmek için, evleri daha güzel olsun diye bir yaşam biçimi kendilerine tercih etmeye çalışıyorlar. Ama baktığınız zaman, sabah namazında camiye gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki, yani camide cemaat yok. Herkes, o insanlar akşam o kalabalıkla, o hırsla koşan, yarışan, o alışveriş merkezlerindeki o en son kalan ürünü kendisi sahip olması için gayret eden insanların sabah ezanı okunduğunda bakıyor, ölüler gibi yatıyorlar. Bütün kente bakıyorsun böyle. Hiç hiçbir şey yok yani. Top uyanmazlar ya böyle. Neden gaflet? Allah Teala'nın bir hilesi var arkadaşlar. Allah Teala kuran kendi öyle buyuruyor ya Fe eminû Allah'ın hilesinden, tuzağından emin mi oldular? Fe la yemânu mekrallâh Allah'ın hilesinden Tuzanlar ancak kimler kendini güvende hisseder, hüsrana uğrayanlar. Şimdi insanlar bakıyorsunuz ki böyle bir ne var? Bir güven var insanlarda. Niye gibi bir güven var? Çünkü ortada ne var? Bir hüsran var, kayıp var. Kaybın da en açık görüldüğü yerler camiler, namazlar, haramlar, helaller. Ve Kud min cihatı kelimaradik diyor ki Abdullah ibn Amr, sağlıklı iken ne yap? Gayret et, hastalığına bir pay çıkar. Yani nasıl şimdi dünya hayatında insanlar emekli olana kadar bol bol çalışıp, emeklilikte rahat yaşamak için gayret sarf ediyorlar? Ablu Ömer diyor ki yani, hastalığını düşünerek sağlığının ganimetini bil, kıymetini bil. Sağlığından büyük bir pay al. Ve min hayatikel imautik. Ölümünü göz önünde bulundurarak, ölümünü düşünerek hayatından ne yap? payan. Hayatının sıhhatini, hayatının değerini bil. Yani ölüm geldikten sonra artık bu hayatın hiçbir kıymeti yok arkadaşlar. Geçen bir abimiz çok ilginç bir şey söylemişti. Dedi ki ya babam dedi yıllarca çalıştı. Para da topladı, zengin de oldu. Birden vefat etti, öldü gitti. Cenazesine gittik. Hatta diyor ki onun arabasıyla, onun bu dünya hayatında kazanmış olduğu arabasıyla ne yaptım diyor. Cenazeye gittim, mezarlığa gittim. Ondan sonra onu toprağa bıraktık. Arabanın anahtarına bastım, geri döndüm diyor. Yani hayatındaki gayretin ne olsun arkadaşlar? Ahiretin işi olsun. Çünkü seninle birlikte kabre neler gidecek, neler geri dönecek hepsini biliyorsunuz değil mi? Malın gidecek. Ailem gidecek. Tabi buradaki mal ifadesinde bazenler diyor ki buradaki mal nedir? Binek. Binek. Neden binek? Çünkü bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip isabe ne diyor? Mallarımız helak oldu diyor mi? Helaketil emval. Yani yağmur yağmadığı için hayvanlarımız kuraklıktan ne oldu? Helak oldu. Genelde çünkü o hadis anlatırken ne diyorlar? Malı gider şeye. Kabre. İnsanla birlikte malı gider, ailesi gider ve ameli gider. Üç şey gider. İkisi geri döner, birisi kalır. Oradaki mal, yani gerçekten bu e, anlam daha doğru. Yani bineği gider, hayvanı gider. Yahut da bineğe gider. İnsanlar oraya ne yapar? Bineklereyle gider. Bunun dünya hayatında kullanmış olduğu yahut almış olduğu başkalarının o bineklere binip giderler mezarlığa. Ondan sonra geri dönerler o binekle. Ailesi de geri döner. Kabirde ne kalıyor arkadaşlar? Ameller kalıyor. Salih ameller kalıyor. Evet onun için bu hususa çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci hadis bu bap'taki İmam Nevevi rahimehullah'ın zikretmiş olduğu ikinci hadis diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akal Ma hakkum in muslimin lahu şey'un yusi fihi yabitu leylatayn illa wasiyatu maktubatun indehu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu hadiste bizlere vasiyet yazmanın önemine işaret ediyor. Diyor ki vasiyet edeceği bir şeyi bulunan yanında vasiyet edeceği bir şey bulunan bir Müslüman kimsenin İki geceyi vasiyetsiz yazmış olarak geçirmesi ne değildir? Hak değildir, doğru değildir. Yani senin yazman gereken bir husus varsa onu ne yapacaksın? Yazacaksın. Tabi vasiyet, vasiyetin hükmü vacip olan vasiyet var, farz olan vasiyet var, haram olan vasiyet var, caiz olan vasiyet var. Mesela adamın borcu varsa birilerine, bırakmış olduğu mirastan, terik eden de o borcun ödenmesi gerekiyor ise, yani ödenmesi gerekiyor zaten de, o adam onu söylemezse, onu vasiyete yazmazsa, bilinmeyecekse, bu kimsenin o şekilde o borcunu yazması, vasiyet etmesi nedir? Farzdır. Aynı şekilde haram olan vasiyet nedir? Haram olan vasiyet mesela kişi vasiyetinin bırakırken diyor ki ben diyor malımın işte şu dairemi falanca kişiye vasiyet ediyorum, bırakıyorum. Mirasçılar arasında. Mesela adamın 5 tane çocuğu var. 10 tane dairesi var. İkişer işler paylaşılacaksa erkek çocuk arasında mesela. Bir tanesine fazla veriyor. Vasiyet bırakıyor. Bu vasiyet nasıl, hükmü nedir? Haram. Bu vasiyet haramdır. Ve uygulanmaz. Çünkü... Kaydaş şudur, kural şudur. Mirasçılara vasiyet yoktur. Mirasçılara vasiyet yoktur. Yani miras hakkı olacak. Allah-u Teala'nın miras hakkını verdiği kimselere vasiyet olmaz. Caiz olan vasiyet ise kişinin ardından bıraktığı kimselere ne yapması? Hakkı tavsiye etmesi, takvayı tavsiye etmesi. Allah'tan korkmazlarını tavsiye etmesi. Bunlar da nedir? Caiz olan vasiyettir. Evet, üçüncü hadis Enes radıyallahu an diyor ki Kale khattan nebi sallallahu aleyhi ve sellem hututa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çizgiler çizdi. Ve kale hazel insan. Tabi bu hadisi İbn-i okuduğumuz zaman daha çok iyi anlayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çizgiler çiziyor. Sonra bir çizgi çizip bu diyor ecelidir diyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, ve Bir tane de çizgi çiziyor. Diyor ki bu da onun neyidir? Ecelidir. Hu kezalik o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizmiş olduğu o çizgiler var ya onlar insanın hayatta başına gelen şeyler, olaylar. Zenginlik, fakirlik, hastalık, keder. Tamam. Aleyhisselatü vesselam diyor ki insan bunlarla uğraşırken izi ca'ahu al hatul akrab. Bir de bakar ki kendine ne gelmiş o en yakın olan çizgi yani ezel'i e gelmiş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada çizmiş olduğu başka bir resim daha var. Bakın burada aleyhissalatü vesselamın öğreticiliğini yine görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam oturmuş. Diyor ki Abdullah bin Masud. hattan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem khattan murabba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Böyle dikdörtgen kara şeklinde bir çizgi çizdi. Şu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizdi hatta hatta fil bir kare düşünün yahut da bir dikdörtgen düşünün, ortasında ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir çizgi çiziyor. Ve hatta hatta fil vasat, minhu ve bu ortadan çizmiş olduğu çizgi o karenin ne yapıyor? Dışına taşıyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam şimdi bize bir resim çiziyor. Bir kare düşünün, Ve ortasında ne var? İçinden geçen ve dışarı taşan bir ok var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ortadan geçen çizginin üstüne de ne yapıyor? Şu şekilde çizgiler çiziyor. Min canibihillezifil vasat. Faka lehâzel insan. Bu da kalem var mı? Var var. Evet, kazıp çiz şimdi oraya bir kare. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun içinden bir çıkar ödümdüz, evet. Sonra... Fark etmez. Hayır. Oradan çıkmasına gerek yok. Sonra burada Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın böyle ne yapıyor? Ameller. Çizgiler çiziyor. Bakın bize şeyler anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Abdullah bin Mesud Hâdâ el insan. Şu diyor insandır. Bu insandır. Hâdâ eceluhu muhîtun bihi Ve şu karede dikdörtgende de insanın neyi? Eceli, ecel. İnsanın eceli. Ne yapmış insana bakın, dört yandan kuşatmış. Yani bundan kurtulmanın Çareci. çaresi yok. Böyle bir şey yok. Diyor ki, "Hada hâdâ huwalledi, hada ledi huwa khairjun emeluhu. Şu çıkan ne? İnsanın emeli. emeli. İnsanın dünyadaki umutları, hayalleri, planları. Nereden dışına çıkmış? Ecelin dışına çıkmış. İnsan çok uzun düşünüyor, değil mi? Yani baktığın zaman bugün de görüyorsun, değil mi? Adama bakıyorsun ki bir yatırım yapıyor. Adam 60 yaşına gelmiş. Yani yatırım işte almış 50 senelik şey yapmış. Yatırım almış devletten. 50 senelik kiralık bir yer almış. Çünkü 60 yaşında bu adam. 50 sene sonra ne olacak? 110 yaşında olacak. Yani büyük bir ihtimal yaşamayacak. Aleyküm, Demek ki bakın arkadaşlar, Aleyhisselatü Vesselam bize insan anlatıyor. Onun emeli, umudu, hayalleri, planları ne hep? Ecelin ötesinde. Ecelin ötesinde. Ve hadihil hutatu sigaru el-a'rad. Şu çizgiler de, küçük çizgiler de diyor nedir? El-a'rad, insanın başına gelen tamam mı? sıkıntılar, problemler, mutluluklar. Bunların hepsi nedir? İnsanın başına gelir. فَاِنْ اَخْتَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا Diyor ki bu oklar, şunlar. Bir tanesi insana isabet etmese muhakkak diğerini ne yapacaktır? İnsanın başına gelecek. Yani insanın hayatı nasıl bir hayat? Velev ki bir gün mutlu olsa ertesi gün mutsuz. O ona, bugün ona onu mutsuz edecek, onu sıkıntıya sokacak şey. Bugün onun başına gelmese yarın ne olacak? O gelecek. in اَخْتَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا Dediği gibi eğer bir tanesi isabet etmezse muhakkak diğer ne yapar ona isabet eder. İşte arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize çizmiş olduğu resim bu. İnsanın eceli onu dört bir yandan kuşatmış. Kaçış yok. İstediği kadar uzun yaşamaya çalışsın. O ecel ona yetişecek. Ama emel, umut, planlar bu ecelin dışına taşmış gidiyor. Böyle yeryüzünde çok fazla kalma gayreti var. Ve insanın başına gelen o a'arat dediğimiz sıkıntılar da nedir? Bir o kadar hayli çoktur. Bir tanesi isabet etmese diğeri de ne yapacaktır? İsabet edecektir. Beşinci hadis Ebu Hurayra hadisi. Diyor ki radıyallahu anhuma en rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal badiru bil a'mali seb'an şu yedi şey hususunda acele edin. Yedi şey gelmeden başınıza bu yedi şey gelmeden önce bunların karşıtı olan hadiste zikredilen şeylerle acele edin. فَلْتَنْ تَذِيرُنَا اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيَا Sizleri her şeyi unutturacak fakirlik. Fakirlikten önce ne yapın? Yani elinizdeki imkan varken Allah'ın vermiş olduğu varlığı değerlendirin. اَوْغِنَا <gülüyor> مُتْغِيَا Yahut insana haddi aştıracak zengin, <gülüyor> zenginlik. Zenginlik de musibet. Zenginlik de bela. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى İnsanoğlu nedir? Azar, haddi aşar. Ne zaman? Ne zaman? Erra'a hustagna. Kendini ne gördüğü zaman? Sessiz. Mustagni. Zengin gördüğü zaman. Bakın böyle zenginin yürüyüşü bile, arabasına birisi bile değişmişti. Halbuki 10 sene önce belki pazarda ne satıyordu? Meyve satıyordu. Ama parayı kazanınca adamın yeryüzündeki insanlara bakışı, çevresine bakışı ne oldu? Değişti. El maradan mufside. Kişiyi bozacak, halsiz bırakacak hastalık. Şimdi sabah namazına gençsin. Koşa koşa gidecek konumdasın, ama gitmiyorsun, bahaneler çok, değil mi? Ama hastalık geldiği zaman gitmek istesen de gidemiyorsun, kalkamayacaksın. Nice insanlar tanıyorum. O insanların sağlıklı hallerini de gördük mesela. Adam sağlıklı halinde de Allah ibadet ediyor maşallah. Bakıyorsun ki en ön saftana baskınmaya çalışıyor ilim meclislerinde bulunmaya çalışıyor. Çünkü bir ganimet olduğunu biliyor bunların. Ahirette onun karşısına çıkacak salih amellerin en hayırlılarından bir tanesi biliyorsunuz. 10 sene sonra, 15 sene sonra aynı adamı görüyorsunuz arabaya düşmüş, tekerlek sandalyeye düşmüş. Bakıyorsunuz birilerine muhtaç olarak getirilip götürülüyor namaza, ilim meclislerine. Ya yani, bir gün yatağa düştüğü zaman ne olacak artık? Getirilemeyecek. Sen de ey Allah'ın kulu o hastalık başına gelmeden araba ya da yatağa düşmeden ne yapacaksın? Sağlığının kıymetini bilerek nerede kullanacaksın? Salih amellerde kullanacaksın. Birçok insana bakıyoruz. Bak geçen çarşamba günü Aşure dersi yaptık. Faziletinden bahsettik. Bugün ona rağmen birçok insan bu oruçtan ne oldu? Mahrum oldu. Bakıyorsun ki ya kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Sağlığın zaten nasıl yerinde. Yani 10 gün aç kalsa, suyla idare etse ne yapacak? Dayanabilecek güçte. Ama bakıyorsun ki yok. Allah'ın onu mahrum bıraktığını görüyorsun. Bu, e, bu adam yarın hastalanırsa ne olacak? Tamamen mahrum kalacak. Tabi bir de Müslüman'ın şöyle bir iyi niyetli olanın şöyle bir kârı var. Kul hastalandığı zaman yahut seferde olduğu zaman ne var Sağlıkta ve ikamet halinde yapmış olduğu amellerin ecrini alır. Aleyhisselatü Vesselam. E, sen sağlığında sabah namazına gidip geliyorsan camiye, cemaate gidip geliyorsan Pazar, süper oruç tutuyorsan bir hastalık geldiği zaman yahut yolculuğa çıktığın zaman sabah namazına camide etişemediğin zaman yahut oruç tabanında zaman bil ki sen o sevabı almaya devam ediyorsun. Çok büyük bir fazilet arkadaşlar. Ev heramen mufennide Bunak yapıcı insanı aklını başından götürecek hastalık gelmeden. Bakın işte aramızda da ihtiyarlık gelmeden. Şimdi Bakıyorsun 50-55 yaşında, 60 yaşında abiler, arkadaşlar var. Artık nasıl okuyorlar? Gözlük takıyor, tamam mı? İşte Kur'an'ı yakınlaştırıyor, uzaklaştırıyor, şöyle yapmaya başlıyor, böyle yapmaya başlıyor. Hepimiz o şekilde olacağız değil mi? O şekilde ihtiyar olacağız. İşte o, o hal gelmeden önce sen şimdi her ay bir hatim yaparsan, her ay iki hatim yaparsan, üç hatim yaparsan, Kur'an okuyarak, o dönem geldiğinde ne yapmış olursun? Hazırlıklı olmuş olursun. Salih amellerin olmuş olur. O dönemde kolay okumuş olursun. Ama o döneme kadar salih amellerde bir gayret yoksa, hırs yoksa, azim yoksa, ondan sonra ne yapacaksın? Gözlüğü takacaksın. Kur'an'ı bir yaklaştıracaksın, bir uzaklaştıracaksın ki okuyabilesin. Yahut Kur'an ezberlemeye çalışacaksın. Çok zor olacak. Niye çok zor olacak? Çünkü sen gençliğinde değerlendirmedin bunu. Şayet gençliğinde her gün okuduğun bir virdin, ezberin, tekrarladığın bir ezberin olsaydı alimler görüyoruz. 80 küsur yaşında. Camiye giderken bile yanındakine ne yapıyor? Ezberindeki Kur'an'ı dinletiyor. Ezberlemiş zamanında. Ama kimi yaşlılar var ki yaşlanınca ezberlediği o iki tane sure var. Kevser suresiyle İhlas suresi. Onları da unutuyorlar. Ev mavten muchize. Ansızın gelen ölüm. Yani ona da hazır ol. Ansızın ölüm gelmeden önce ne yap? Salih amellerde yarış. Yani yaptığın her şey Aleyhissalatü selamında değil. İttakun Tamam. Ateşten sakının. Velev ki bir hurmanın yarısı olsa bile. Bakın bir hurma değil. Yarım hurmayla dahi olsa ateşten sakın. Kanimet ya. Ne varsa şu anda sende. Maddi manevi sağlık sıhhat. Onun her şeyini sevk edeceksin? Salih amellere hayra sevk edeceksin. Evuddeccal <gülüyor> Deccal gelmeden önce Ne yapın? Salih amellerde bulunur. Çünkü fitne vuku bulduğu zaman o dönemde salih amel yapmakta zor olacak. Feşerru gaibin yuntazar. Aleyhisselatü vesselam'ın decceli nasıl vasfediyor? Feşerru gaibin yuntazar. Bugün aramızda olmayıp beklenilen en şerli nedir? Kişidir. Ev issa'a ve issa'atu edha ve amr. Yahut kıyamet saati. Kıyamet saati gelmeden önce ne yapın diyor. Salam şey. Çünkü diyor kıyamet saati çok acı ve nedir? Korkunçtur. Bu haftaki son hadis. Bununla yeteneceğiz inşallah. Yine Ebu Hrayra rivayet ediyor. Radiyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekfiru zikre hadim. Bir sonraki hadis pardon. Ekfiru zikre hadim illezzat. Aleyhisselatü vesselam sürekli böyle söylüyor. Ekfiru Zikra, hadi mil lezzet, ölümü yerle bir eden, ölümün e, lezzetleri yerle bir eden, ölümü çokça hatırlayın. Yani hiç şakası yok arkadaşlar, birden gidiyorsunuz. Yani birden yaşamış olduğunuz bu hayattan ayrılıp gidiyorsunuz. Arkanızdan bir gün, iki gün, üç gün üzülüyorlar. Ondan sonra artık unutuluyorsunuz. Ondan sonra 10 on sene sonra, 15 sene sonra belki yattığınız yerin kabrinizin bile yeri yurdu bilinmez. Yani sizin adınız anılmaz. Dualarda bile zikredilmezsiniz, unutulmuşsunuzdur. Sonra hadis, Ubey ibn-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize burada, bu hadiste, psikologlara ders olacak bir tavsiyede bulunuyor. ve da psikolojik hastalıkları bulunan, günün moda hastalıklarından olan, depresyon hastalıklarından, kurtulmanın bir yolu da burada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Tavsiyeyle zikrediliyor. Ubeyb ibn-i diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gecenin üçte biri gittiğinde, üçte biri geçtiğinde ne yapardı? Kame. Kalkardı. Tabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve ve ashabı yatsından sonra ne yaparlardı? Yatarlardı. Yatsından sonra oturmak yoktu. Ondan sonra Yatarlar, gecenin üçte biri bittiğinde hemen ne yapıyorlar? Kalkıyorlar. Onların yanları, tarafları ne yapmaz diyorlar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Etaklar rahat olmaz. Sağa sola ne yaparlar? Dönerler, ondan sonra kalkarlar. Allah-u Teala'ya dua ederler. Korkarak ve ümit besleyerek. Hatta bazı arkadaşlar hadisle göndermiştik. Hadiste ne diyordu? Gece namazıyla alakalı olarak. Kim hatırlatacak bir hadisi? Hayır. Ne diyor? Gece namazı. Evet söyleyin. Gece namazı salihlerin salihlerin, salihlerin önceki salihlerin. Evet nedir? Adetidir. adetidir. Evet ne yapın? O ne yapar? Gece namazı. Evet, evet. Allah'a yaklaştırır. Başka? Ne yapar? Günahlara, Günahlara kefaret, kefaret olur. Allah'a yaklaştırır ve onlara Kefaret. Kefarettir. Yani evet, evet. Hı. Evet onu şey yaptık e, söyledik. O kısmı bedenden hastalıklar def eder. Şey Kalban rahimehullah diyor ki o kısım hariç hadisin şeyi say. Yani salih insanların alışkanlığıdır diyor Allah razı olsun. Seleften birisi diyor ki 20 yıl diyor, uğraştım nefsimle 20 yıl. 20 yıl uğraştım ama sonunda diyor ne yaptım? Hadis diyor bu salihin. Değ yani insan artık insanın adeti oluyor yani artık. Yani bırakmıyor. 20 yıl uğraştım 20 yılın sonunda diyor şey yaptım. Yani Nefse alıştırdım, tamam. Onun için ibadetler mücadele istiyor arkadaşlar. Yani oruç bir mücadele. Şeytan sabah kalktığın zaman kandıracak seni. Gece namazı belki de bu çağdaki en çok mücadele yapılması gereken ibadetlerden bir tanesi. Gece namazı. Niye? Çünkü ne var? İnsanların artık yatsın namazından sonra gecikme hastalıkları var. İnsanlar geceliğin ne yapıyorlar? Geç yatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon seyrediyorlar. Oturuyorlar. Derken bir yatıyorlar. Bırakın gece namazını artık sabah namazı bile kaybolup gidiyor. Zayi olup gidiyor. Evlerde bile sabah namazı ne? Zayi olup gidiyor. İnsan şöyle kendine şey yapması lazım. Çekip vermesi lazım arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin 3'te birinde kalkar ve derdi ki ya Ey insanlar ca Ey insanlar Allah'ı zikredin. Allah'ın anın. Aleyhisselatü Vesselam bakın gece kalktığı zaman namaza başladığı zaman iftisah tekbirinden sonra okuduk, okuduğu dualara hep ne var? Allahu Teala'nın azametini zikreden o dualar var. Antakayyumu semavati vel ard sen yeryüzüne kayyumusun onu ayakta tutansın. Öyle ne abi Aleyhisselam. Her zaman bizim okuduğumuz gibi Subhaneke değil yani. Aleyhisselamın böyle neleri var? Gece okuduğu iftitahtan sonra okuduğu dualar var. Gün içinde okuduğu namazlardaki iftitahtan sonraki dualar var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Câetirracife Tetba'uhar Radife. Sarsıntı geldi diyor. Yani sarsıntı gelecek. Bunu iyi bilin. Tehşet anı. Tetba'uhar Radife. Onun ardından ne olacak? İkinci bir sarsıntı daha gelecek. Tabi İlman diyor ki iki, iki, iki kere sura üflenecek. Tabi üç diyen de var. Ama aradaki fark şey bir fark değil. Lafızda bir fark. İlk sura üflenişte de ne olacak? Herkes ölecek. İkincide ise ne yapacak? Herkes dirilecek. Herkes dirilecek. Câetil mevtu bimâ fîh. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm. Ölüm ve ölümün içinde olan her, şiddet, her şey geldi. Yani ölüm hak gelecek. Bakın aleyhissalâtu yataktan kaldıran, onun uykusunu bozan şey ne? Kıyamet, ölüm. Tamam insanlara bağırıyor. Ey insanlar hadi kalkın. Kalkın. Kultu ya Resulallah inni ukfirussalâta aleyk. Fekem ec'alû leke min salati. Diyor ki Obevni kap ben diyor sana çokça salavat getiriyorum. Bilmekle bunu şah ederken diyor ki doğağımda. Obevni yani, kap doğa biliyorsunuz duanın adabından nedir? Hamd ediyorsunuz Allah Teala'ya, sena ediyorsunuz. Sen ne yapıyorsunuz? Salavat peygambere salat ediyorsunuz. Diyor ki Obevni kap sana diyor doğağımda ne yapıyorum? Çokça salat ediyorum, salat getiriyorum. Ne kadar diyor edeyim sana salavat? Ne kadar getireyim? Doğamın kaçta kaçını salavata ayırayım? Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, ma şi'te. Dilediğin kadar. Bol bol salavat getiriyor. Kultu er-rub'a. yani duamın dörtte birini salavata ayırayım ve Allah'ın Resulü. Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, ma şi'te. Bala ma şi'te. Yani, dilediğin kadar yani. Dörtte bir. Biraz az gibi gözüküyor. Fe in zitte fe huve khayrun lek. Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, şayet biraz daha arttırırsan bunu, yani duanın dörtte birinin salata ayırmak yerine, biraz daha fazla yaparsan فَوَ خَيْرٌ لَكَ Senin için bu çok daha hayırlıdır. Tabi Ubey ibn-i diyor ki kultu فَا Yarısı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَا شِئْتَ فَا اِنْزِدْتَ فَا وَخَيْرٌ Dilediğin kadar yap ama fazlasını yaparsan Doğanın yarısından fazlasını da salavata ayırırsan nedir diyor? Senin için daha hayırlı olur. قُلْتُ فَا Peki üçte ikisi diyorsun abi. Allah Resulü aleyhisselam. Diyor ki alehisselam "Maşeetef in zitte fehu hayrun leke." Edilersen ama daha fazlasını yaparsan o senin için daha hayırlıdır. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ellerinizi açıyorsunuz, gecenin üçte birinde kalkmışsınız. Allah'a şöyle hamd etme hamd ediyorsunuz. Ondan sonra Resulüne getiriyorsunuz ve Selamınızı tekrarlıyorsunuz. Allahumme salli ala Muhammed, ala Muhammed. Allahumme salli ve sallim ve barik ala Muhammed. Tabu bunu tekrarlıyorsunuz. Daha isteye gelmediniz. Yani mesela 15 dakika dua diyorsunuz düşünün 10 dakikasını salavat ayırmışsınız, 5 dakikasını hamd ile ayırmışsınız, 10 dakikasını hamdetmişsiniz, 10 dakikasını salavat ayırmışsınız. Kullu ez aluleke salati kullaha diyor ki sahaba o zaman diyor bütün diyor salavat duamı sana sana salavat getirmeye ayıracağım, elleri açacağım salavat edeceğim. Kale evet tuqfa hammeka eğer böyle yaparsan diyor Allah Azze ve Celle. Hemmin, gammın, kederin ne olur? Yok olur gider. Ve yugfara leke zembuk. Ve senin günahın affedilir, olmuş. Çünkü niye sen bir salavat getiriyorsun allah Teala sana kendi katında on tane salat ediyor. On, on, on defa seni ne yapıyor? Anıyor, zikrediyor, sena ediyor. Bu hadis, Muammatirimizin'in rivayet etmiş olduğu hadis. Şeyh Albani bu hadise ne diyor? Hasan diyor. Evet önümüzdeki hafta İstihbab-u ziyaret kubur lir rical ve ma yakuluhu zayir. İmam-ı diyor ki rahimahullah erkeklerin kabirleri ziyaret etmesinin ve ziyaret edenin e, kabirde sünnet olarak ne söyleyeceğinin bahsi babı. Orada alacağız. Önümüzdeki hafta inşallah. Kabirleri ziyaret ettiğimiz zaman ne olacak? İlk işte bir kıssa var bu hadislerle alakalı. Ayşe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peşinden takip ediyor. Aleyhisselatü vesselam Baki mezarlığına gidiyor. Gecenin bir saatinde kalkıp <gülüyor> Tabii Ayşe radiyallahu anh'a da kıskanıyor. Diyor ki acaba öbür hanımlarının yanına mı gidiyor? Aleyhisselatü vesselam bakıyor. Ayşe radiyallahu anh'a uyuyunca, gözlerini kapayınca, yani uyuduğunu zannediyor Aleyhisselatü vesselam Ayşe'nin radiyallahu anh'a'nın. Kalkıp çıkıyor usulca. Ayakkabılarını giyiyor. Ondan sonra Ayşe radiyallahu anh'a da hemen peygamberin arkasından ne yapıyor? Aleyhisselatü vesselam'ı takip ediyor. Mezarlığa geliyorlar. bakii mezarlığına geliyor. Aleyhisselatü vesselam orada ellerini açıyor. Dua ediyor. Ebu Aişe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor eve dönerken koşarak döndü. Hatta diyor böyle yani tam günün tabiri depar attı. Tamam mı? Ahdar fa ahdartu diyor. Çok hızlı koştu yani. Ben ama diyor ben ondan daha hızlı koştum düşünün. Sahneyi gözünüzün önünde canlandırın. Yani Ayşe radıyallahu en tarisini giymiş, peçesini takmış, aynı öyle diyor. Bütün kıyafetlerini giymiş. Ayşe radıyallahu anh'a peygamberden eve önce dönmek istiyor. Çünkü yatakta bulamazsa problem var yani. <gülüyor> Neredeydin? Koştura koştura geliyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe'yi görüyor diyor ki hayırdır diyor, niye diyor nefes nefesesin. Eve geliyor aleyhissalatü Bakıyor ki Ayşe radıyallahu anh'a nefes nefese. Koşan bir insan nasıl nefes alır böyle? Nefes alırsa. Ondan sonra Ayşe radıyallahu anh'a haber vermiyor. Yani niye gittiğini, ne olduğunu. Diyor ki Aleyhisselatü ya haber verirsin ya da diyor El Latiful Habir olan diyor. Allah Teala her şeyden haber verir. Allah bana haber verir. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, anam babam sana feda olsun. Yani yapma etme filan. Her, her hanımla erkeğin aslında olan olaylardır değil mi? Ondan sonra Aleyhisselatü Ha diyor, sen misin diyor şu gece diyor. Karanlık. Benim önümde yürüyen karartı sen miydin diyor. Yani anlıyor Aleyhisselatü Vesselam, onun olduğunu. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam, Aişe Radıyallahu Anh'a ne yapıyor? Bir tane çakıyor, göğsüne vuruyor evet. şöyle, sert bir şekilde diyor ki Aişe Radıyallahu Anh, فَلَهَذَن۪ي لَهْزَتً۪ن۪ Aleyhisselatü Vesselam ki sadrîn, göğsüne şöyle sert bir şekilde ne yaptı, vurdu. Diyor ki, hatta diyor, Beni, bu ne yaptı, اَوْ جَعَن۪ي Bana acı vererek bir vurdu yani. yani sadece misvakla vurmuyor Aleyhisselatü Vesselam. Yeri geliyor, eliyle vuruyor. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ayşe radıyallahu anhaya sen diyor Allah'ın ve Resulünün sana zulmedeceğini mi zannettin? Yani ne demek bu? Yani gecem, günüm senin yanındayken seni bırakıp da başka bir hanımın yanına giderek sana zulmedeceğini mi zannettin? Ve allah Teala'nın izniyle bunu yapacağımı bildiğinden dolayı allah Teala'nın da sana zulmedeceğini zannettin. Kötü bir zan oldu. Onun için Ayşe radıyallahu anhaya bir tane vuruyor. Tabi ondan sonra konu geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona mezarları ziyaret ettiğinde, kabirleri ziyaret ettiğinde ne söylemesi gerektiğini söylüyor. Önümüzdeki hafta inşallah gelirseniz hadisin bu bölümünde dinlersiniz. Subhaneke ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente ve